Köy enstitüsü çıkışlı yazarlardan olarak sanat anlayışınızı öğrenebilir miyiz? Edebiyatı, toplumu aydınlatmada bir araç olarak gördüğümü söyleyebilirim. Peki, eserlerinizi hangi temeller üzerine kurdunuz? Eserlerimin çoğunun yapısını, ağa ırgat, zengin yoksul gibi zıtlıklara dayanan sınıf çatışması üzerine kurdum. Roman ve hikayelerinizin çoğu dar bir köy çevresinde geçiyor. Evet, öyle tercih ettim. Peki, eserlerinizde kullandığınız dil nasıldır? Eserlerimde yalın bir konuşma dili hakimdir. Yer yer mahalli dile de yer verdiğim olmuştur. Eserlerinizde mesaj verme kaygısı güttünüz mü? Tezde eserler yazdım. Mesaj verme kaygım elbette oldu. Hangi eserinizle üne kavuştunuz? İlk romanım olan yılanların öcü ile üne kavuştum. Peki, bize bu eserinizden biraz bahsedebilir misiniz? Yılanların Öcü adlı eserimde, Karataş köyünde, oğlu Karabayram, geline Hatça ve torunları Ahmet ve Şerife ile yaşayan İrazcanın köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırışını anlattım. Peki, bize son olarak önemli gördüğünüz eserlerin bazılarını söyler misiniz? Roman, Yılanların Öcü, Irazcanın Dirliği Hikaye, On Binlerce Kağanı, Çildi, Barış Çöreği, Diesburg Treni, Karın Ağrısı, Can Parası, İçerdeki Oğul, Sınırdaki Ölü ve Gece Vardiyası